94.9 Açık Radyo'da sizlerle beraberiz tekrar. Kavanoz'daki Yıldız programında. Merhaba. E, Fethiye burada. E, ben İsmail buradayım. E, Geçen hafta başladığımız sohbete devam ediyoruz. Konuğumuz vardı. E, göz hastalıkları uzmanı artık kadrolu konuğumuz. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sevgili evet. Doktor Nüfer Köylüoğlu bizimle hı hı. beraber tekrar. E, geçtiğimiz hafta konuştuklarımızı kabaca bir özetlemeye çalışalım. Lütfen. Aha, nasıl özetleyeceğiz? O kadar Çok ağır ağır, ağır kaldır, altyazı gerekir evet. ya demiştim. Yani ben mi? bazı <gülüyor> kelimeleri anlamayın. Bakacağım sonra internetten. Peki. Ee, yapay zekanın tıptaki kullanımı tıptaki kullanımına e, dair e, bir sohbete başlamıştık. Ee, görüntü işleme üzerinden e, bir alan, bir dalı olan şey söylüyoruz değil mi? Hep yapay zeka sadece burada kullanılmıyor. Burada kabaca şeyi de söyleyeyim. Görüntü ...hani tetkik için yaptırdığımız görüntüler evet, var ya... Evet. ...film çektirmeler, tomografiler... ...EKG'ler vesaire... ...bütün bunların görüntüleri... ...ciltteki lezyonlar, derideki lezyonlar... ...patolojideki görüntüler vesaire... E, bun, ...bunları işleyerek... E, ...tanıya yardımcı olan... ...yapay zeka organizasyonları var... E, ...artık yaygın olarak kullanılıyor... ...Amerika'dan da onay aldı... ...Avrupa'dan da e, onay aldı... E, Nilüfer Köylüoğlu'yla Köylüoğlu yaptığımız sohbette de bunun retina e, taramasında nasıl kullanıldığına dair bir e, hem bu konuda hem de diğer konularda e, teknolojinin nasıl kullanıldığı dair bir başlangıç, e, başlangıç evet. yapmıştık. E, Bayağı da yol aldık canım sadece başlangıç, başlangıç Ben şeyi de ekleyerek gideyim. E, yapay zeka hem tanıda kullanılıyor ama artık... Tedavide de tedavinin kişiselleştirilmesinde de kullanılıyor. Ee, ayrıca da e, tanıdığı başka türlü de kullanılıyor. Yine bu mikrofonlarda konuşmuştuk. Ee, mesela artık şeyler var tele, tele, telefonlara yüklenen aplikasyonlar var. Size sorular soruyor cevaplar <gülüyor> veriyorsunuz. Ee, en son e, beş tane e, ulaşabildim ben. E, Yor MD e, ondan sonra Ada e, Almanya kökenli adayı konuştuk. Adayı adayı ha? Evet ben denemiştim iki tane tanıyı yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Yani bayağı aplikasyonu soru sorarak vesaire. Bunun dışında yine e, giyilebilir... Biz, biz de öyle yetişiyoruz fakültede. <gülüyor> Semiyolojide. <gülüyor> Yapay zekada semiyolojiden başladı. Yani. <gülüyor> e, bunun dışında giyilebilir cihazlarla takip yapılıyor teknoloji. E, bunlar tekrar merkezlerde toplanıp uyarılar gidebiliyor artık e, hastalara vesaire. Ee, bunlardan zaman zaman bahsettik. Yine de bahsedeceğiz. Ee, şimdi geçen hafta başladığımız retina taraması da. neden e, retina gözdeki bir tabak olan retinanın taramasıyla e, bu kadar ilgileniliyor? Çünkü özellikle diyabet e, hastalarında yine belirttiğimiz gibi 10 senelik bir süreç sonrasında artık retinada e, Diyabet'e bağlı bir takım Gelişiyor ve bu Buraya gelmeden Birçok hasta diyabet tanısı da Koyulmamış olabiliyor evet. ee, Bu sadece Şeyden düşünmeyin biz hani bu yayını İstanbul'da Yapıyoruz efendim İstanbul'da herkes sağlık Hizmetine ulaşabilir ama e, her tarafta Böyle değil sadece Türkiye'den Bahsetmiyoruz dünyada da Birçok bölgede bir e, sayı vermiştiniz. Hindistan 463 mı? milyon 463 milyon diyabet hastası, milyon diyabet hastası ama e, yarısını, çok evet. önemli bir kısmın da bunda farkında olmadığımız Yarısının yarısını. teşhisi yok. Yarısının teşhisi yok. Nereden biliyoruz 463'ü? Bir kestirme, modelleme Hı. sonucunda bulunuyoruz ama e, en azından artık da bir hasar verdiği zaman bunu görebiliyoruz dedik. Bunun arkasında da bir yapay zeka... ...işlemi olduğunu... ...şu anda... ...vitinanın fotoğrafını çeken... E, ...cihazın içine... E, ...artık onaylanmış olan... ...yapay zeka yazılımı da yerleştirilerek... ...fotoğrafı çeker çekmez... E, ...oradaki patoloji... ...bize söylüyor. Doğru özetledim mi? Çok güzel. <gülüyor> yapay zeka... ...gözden girdi... Evet göze girdi. Bir, ma bir manşet olsa gazete manşeti böyle yazarlardı. Çok iyi mi? çünkü tıp fakültesi müfredatı çok yoğun 6 yıl ülkemizde 6 yıl ee, ve tıp fakültesi müfredatının içerisinde göz hastalıklarına ayrılan bölüm 5. sınıfta küçük starcılar içerisinde. İç Evet ve... Bir haftada ben present perfect tense öğretemiyorum öğrencilere. Ya o da şey ama zaten temel... E, şimdi orası ayrı bir şey. <gülüyor> Pratise hekim ondan önceki temel... Evet, e, evet. Sağlık hizmeti için gerekli olan kısmı. O yüzden... E, yeni mezun bir hekim... Apandistamiyatı yapabilir. Tırnak çekebilir. aslında. apandistamiyatı ama... Evet. <gülüyor> genel cerrahi de çok zaman geçirdiyse yapar hocam. Hayır yani ehliyet yok anlamında... Söyleyordum sadece. <gülüyor> Mecmi yapamaz mı? Yok. <gülüyor> Öğrenmiş oldum. Tırnak çekebilir mi? Evet. Astım krizi yönetebilir. Evet. Doğum yaptırabilir mi? Evet. Ama konjöklü tedavi edemiyor işte. Bilmedikleri için. Öğretmediğimiz için. Bilmediğimiz için. Yani hakkını ya yani Bunu yapan çok hekim de var şimdi. Yani. <gülüyor> Yapıyorduk be. Yani köyde yaptığım mevcut hizmetimi... <gülüyor> Ama göz hastalıkları eğitimi futbol e, fakültesi müfredatı içerisinde yeterli yeri almıyor. Nereden biliyorsunuz? İşte böyle çok, e, çok çalışıyorsunuz, iyi öğrenci oluyorsunuz, imtihan kazanıyorsunuz, göz hastalıkları asistan oluyorsunuz ya. Evet. O ilk 6 ay subdepresif geçiyor. Ya. <gülüyor> Çünkü mimarlığa başlasanız da aynı derecede tanıdık <gülüyor> bir durum. Oraya Şimdi, yapay zekanın tanıda evet. e, o alanı kapatıyor olması o alanda çok ihtiyaç olmasından. Hem diyabet hastası sayısının hem bu konuda yetişmiş uzmanın. Çünkü göz hastalıkları uzmanı yetiştiğinde de e, bu konuda çalışmaya yönlendirilmeyi belirleyen bir politika yok. E, refraktif cerrahi, ön segment ile ilgileniyor. Refraktif evet. Gözlük. Tak mı? Yani sağlıklı kişilere yapılan ameliyatlar diyelim. Ama çok para var oldu. Geçinmek zorunda insanlar <gülüyor> ve onayı. Yani para, mesela, ama para yatıranlar da para kazanmak zorunda. Sadece geçinmek o yüzden devlet mi? politikası lazım. Evet. Bu devletin sorumluluğu. Ee, biz göz hekimlerini bir kapsüle bindirelim ve sahaya taşıyalım ve doğru adreslere doğru servise edelim. Şimdi Herkesin birinci durakta inmesine müsaade edilebilir mi? Mümkün değil mümkün gibi oldu. O yüzden dünyada da bu konuda yetişmiş özellikle de e, bu bir komplikasyon. Bu komplikasyona neden olan hastalığı e, tedavi edecek, süreç yönetecek insan kaynağı da çok kısıtlı. Evet. Onların birbiriyle ortak mesai vermesi de Ay, çok kısıtlı. Çok tam, ben bir 90. tam ben Evet, Buraya gelecektim. Bir, birincisi gerçekten bir kamu düzenlemesi gerektiği çünkü bu ortada. kronik hastalık ömür boyu sürüyor. Evet. Ee, de, evet. Hı hı. E, sıcak para akışının olmadığı alanlardaki yatırımların az olması e, gerçekten sistemin sadece kapitalist ilişkilere dayanarak gitmesi sağlıkta da gerçekten büyük krizleri yaratıyor. Kim zaman besliyor kabul. Büyük araştırmaların da yapılmasını sağlayabiliyor ama e, kronik hastalıklarda sıcak para dönüşünün az olduğu yerlerde gerçekten bir kamu düzenlemesi gerektiği çok Net, çok açık. Özellikle önleyici ve koruyucu çalışmalar. Özellikle mi? tabii En ki. lazım Özellikle. olan şeylerdi. Ya da e, yetiş, yetişilmesi yetiştirilmesi çok Zor olan, çok fazla vaka görülmesi gereken uzmanlık alanlarında. Ha, siz evet. orada bir evet dijital ikiz şeyi kullan, ifadesi kullanıyorsunuz e, kitabınızın bölümünde okuyabildiğim kadarıyla. Eğer onu açabilirseniz. Şimdi bu ey vatan dinsin gözyaşların yetiştik bizler yamal. <gülüyor> şimdi bu sağlık alanındaki bu alanların gözyaşlarını da dindirecek olan şey bahsettiniz dijital ikiz. Oo, bu da bir manşet oldu gerçekten. <gülüyor> Nasıl? Şimdi Nasıl bu bir fantastik bir şey geliyor bu. En <gülüyor> üstü ...dan bahsediliyor. Ee, fabrikaların... ...dijital ikizi çıkarılabiliyor. Önce onlar çalıştırılabiliyor. Aksaklıklar tespit edilebiliyor. Aha. Oradan buraya fayda damıtılıyor. Gibi. Simülasyon. Evet. Neden sadece fabrikanın dijital ikizi çıksın? Bizim de çıksın diyorsun. Benim, Benim hemen çıksın. çıksın. Yarın sabah ya derse bak, gitsin. Bir, bir dakika bizim program formatı... ...fütüristik bir program değiliz <gülüyor> bizim. <gülüyor> Bunu... E, ha, e, ee, i̇şte Watson for Onkoloji'yi duyduğum zaman işte e, IBM'in kanser için yaptığı yapay oluşturduğu yapay zeka platformunun e, rasyoneli de zaten bir hekimin e, bilginin ikiye katlanma hızının çok kısalması sebebiyle 7.24 kongreye gitse yayın okusa güncel kalma imkanının elden gitmesi üzerine kuruldu bu. Bunun Çok altını ilginç. Evet. geçen hafta evet. konuştuk. Bilginin ikiye katlanma hızıya bir aklım almıyor. Yani şu anda. yıl efendim. E, güncellenme için. İkiye katlanma hızı. Evet. Yani 11'in bilgi var elimizde toplam bütün bilgi sayısı 11'in. Bunun 21'ime çıkması 70 yıl alıyormuş şu anda 50 15 10 5 derken, derken şimdi iki genetik mühendisi bir arkadaşım var hocam bizde 6 ay diyor e, 2024'te 3 güne ineceği kitap kitabımızda evet. geçiyor kitabımız derken e, evet onu tekrar edelim sağlık, sağlık bilimlerinde, bilimlerinde yapay zeka, zeka. E, sevgili profesör doktor Melih Bulut hocamın e, bizleri bir araya topladığı Şahane. sağlıkta yapay zeka platformunun Geçen sene sağlıkta yapay Zeka zirvesi gerçekleştirilmişti Nisan ayında. Ondan sonra da e, bu kitap oluştu. Bir kaynak eser. Tamam. Ee, sizi bir araya topladı ya. Şimdi tam da oraya döneceğiz. <gülüyor> ee, yine retinopatilerde, gözün retina tabakasındaki dejenerasyonları izlerken e, geçen hafta belirttiğiniz gibi mutlaka ...metabolizma hastalıklarıyla, dahiliyecilerle, pratisyen hekimlerle bir işbirliği olması gerektiğini evet, söylüyoruz. Evet ve sürekli fermuarın iki yakası, iki kafasını bir araya oturttuğumuz zaman o kadar çok diş bir araya girecek ki hocam ondan sonra. Bu e, diyabet şu anda buradaki pilot proje gibi düşünün. Çünkü göz aslında göz değil, göz aslında beynin uzantısı. E, göz ve görme yolları beynin %52'sini oluşturuyor. Biz kuru tip maküle dejenerasyonu diye bir teşhis koyuyoruz. 15-20 sene içinde o kişilerde demans gelişebiliyor. Alzheimer gelişebiliyor. Ha, neurologları da almamız gerekiyor şimdi. Yani hmm. bi bizim branşlaşıyor olarak çalışmamız bizlerin lüksü aslında. Fakat vücutta hiçbir şey branşlaşmış olarak çalışmıyor. Elbette. Ve e, bu bütüncül yaklaşım e, bağlantısal bütünsellik Yine Türker Kılıç Hocam'ın çok güzel bir teşbihi var. İşte bir hangardaki 360 uçak bir havayolu şirketi değildir diyor. Onu havayolu şirketi yapan hangisinin havada, hangisinin yerde, hangisinin hangi günlerde olacağını bilmeyi yöneten enformasyon sistemi. Tıp fakültesinin iki numaralı şey benim hatırladığım. Öğretim. Ee, birisi... Primum non nesaro çok havalı oluyor değil mi? Hiç anlamıyorum. Tamam, Önce ama. zarar verme. <gülüyor> Aa, okay. Olsun. Anlama diye evet. sordum zaten. <gülüyor> Öğrencilerimin beni nasıl şey yaptığını hissettiğini derste anlıyorum sayenizde. <gülüyor> Önce zarar verme. İkincisi de çok önemli ama ben bunu maalesef altın sınıfta fark ettim. Ya. Ee, hastalık yoktur. Hasta vardır. Hı -hı. Yani... Göz hastalığı, göz hastası değil, karaciğer hastası değil, hastadır. İşiselleşmiş e, hikayesi değil mi? Doğal olarak da bu tür çalışmaları, bu tür teknoloji çalışmalarını da yine bu e, esas ele alıp aslında önümüzdeki zaman organizasyonda örgütlenmesinde gerçekten e, hani çok disiplinli, ayrı branşları gerçekten bir araya getiren ve iyi bir etkileşim içerisinde organize eden bir organizasyon geliyor. Sentez. Sentez. Evet. <gülüyor> Şimdi sizi e, izliyor alışverişlerinizi yapay zeka. Google size göre reklamlar açıyor, önerilerde bulunuyor. Sizi tanıyor. E, ya da finans teknolojisini örnek verelim. Birisi kredi almaya gittiği zaman akrabalarının borçlarını bile görüyor. Tabii. Neden ailedeki diabet hastalarını ve onların kendilerini nasıl kontrol ettiklerini görmüyor? Çünkü bunu isterse bunu da görebilir. Yok. Aynı onu görebildiği gibi. Evet. Ya da mesela maküla dejenerasyonu, sarı nokta hastalığında işte bir sürü faktör bir araya geliyor. Ailesel boyut diyabetteki ya da göz tansiyonundaki kadar genetikle sınırlı değil. Hı hı. Orada şu da var. Aynı aileden gelen kişiler genellikle aynı derecede doğru ya da yanlış besleniyor. Doğru. Aynı aileden Pratikler gelen olsak. kişiler genellikle aynı coğrafi bölgelerde yaşayıp, benzer düzeyde ultraviyole ışığa maruz kalıyor. Bunların da birleşimi bu diyabette de böyle. Diyabette kendine bakan bir aileyle kendine bakmayan bir aileyi aynı sigorta primleriyle yönetmemesi gerekiyor. Üstüne i̇şte kendi bakan bir aileyle bakmeni aileyi artık verilerinden rahat rahat çıkarabileceklerimiz var. Kredi kartları takip ettiğimizden Mesela e, Amerika'da uçaklardaki işte kiloya göre olan bilet fiyatı bayağı obeziteyle mücadelede pozitif sonuç getirdi. Öyle mi? Ne diyorsunuz? Ben bunu bilmiyordum. <gülüyor> Kişi bir kişinin kilosundan bahsediyoruz. Yani aynı ba bagaj gibi. Bagaj. <gülüyor> Ve obeziteyle yani mücadele çok ciddi fayda getirdi. Aha. Az para ödemek için kilo, kilo mu veriyor insanlar? Evet. ama Tanrım. ayak izleri programda bunu nasıl atladık? Bugünün gibi. ayak izi olmuş o, o yüzden. <gülüyor> çok etkileyici. Çok iyiymiş. Yani e, tek Ölç, çok ölçmek hocam. çok önemli. Diyabetik retinopati de şu mesela bu sadece göz değil. Mesela sigorta şirketleriyle görüştüğünüzde sadece göz gibi anlattığımızı anladık. Aslında daha bütün anlatmamız lazım. Çünkü kişi <gülüyor> Görmesini kaybettiğinde kendine bakımı da bozuluyor. Doğru. Tedavisini de yani insülin yapacaksa yapamıyor en basitinden göremediği için. Yanlış doz yapıyor. Çoğu e, fonks, fiziksel fonksiyonlarını kaybediyor Bozuyor. ya da bozuluyor. Depresyona giriyor. Elbette. Hayatla olan bağı kesiliyor. Elbette. Çünkü okuması bozuluyor. Dışarı çıkması bozuluyor. Bir kişiye hep e, ihtiyaç duyuyor. Ya da düşüyor. Femur başını kırıyor. Başını vuruyor Şimdi, yoğun bakıma giriyor hani göz biz sadece gözü ödüyoruzdan oraların da o anlayıştan çıkıp bütüncül bakmaya başlaması gerekiyor. Yani insan olarak vicdanlığı vesaire ya da hekim olarak sadece sakatlı hastalığıyla vesairesiyle giriyoruz ama bu işe para yatıranlar da aslında akıllı baktıkları zaman. E, buradaki büyük para kaybını da görebilirler bu noktada. E, tekrar altın çizelim o zaman. Yapay zeka e, ve benzeri teknolojik çalışmaları da hepsini iletişim haline getirecek bir, bir hayal var şu anda o zaman. Yani olması gerekiyor. İnternet yokken bilgisayarların yarattığı faydayla internet olduktan sonraki faydayı Kesinlikle. kıyaslamak gibi. Şey gibi Hı -hı. olabilir mi? Yani burada işte bu yapay zeka topretina için oluşturulan yapay zekanın e, verileri... İşte orada e, patoloji verileri vesaire hani bütün gelişmiş olan organizasyonların hepsini bir üst tarama e, ya da bir, bir başka bir veri bankası ve başka bir algoritmayla değerlendirmeye doğru gidilmesi gerekiyor. Birleştiriyor Türkiye'de bu tür çalışmalarda haberimiz var mı hiç? Neler bir yapıcı? platform, bir örgüt, bir dernek, işte sağlıkta yapay zeka platformu biz varız. Öğrenci kulüpleri var. Hmm, çok güzel. Bu çok daha umut verici bir şey. Ve çok zorluyorlar. Hmm. Ve Meli Hocam onlara çok vakit harcıyor. Biz mesaimizden vakit buldukça destek vermeye çalışıyoruz. Ee, onları oluşturuyor. Birbirleriyle de tanıştırıyor. Onlar çok kongreler ne? yapıyorlar ve diğer arkadaşlarıyla bizleri buluşturuyorlar. Ee, hiç fena durumda değiliz. Çok umut verici çok bir şey da, bu. Ya. Sadece verimliliğe gitmek üzere ritim ritmi artırmak ve yol haritaları oluşturmak ve politikaya dönüştürmek. İşte implementasyon. <gülüyor> Uygulamaya geçirmek. Belki İsmailci'm ileride öğrenci kulüplerinden arkadaşlara da davet edebiliriz neler yaptıklarını görmek çok hatta? daha moraliniz düzeler. Evet, çok önemli. Güzelsin bir de evet. biz artık onlar söylesinler neyin ne olduğunu biz kendimizce evet, bir şeyler çizmeye çalışıyoruz ama Yaş benim en azından elde geldi. Senin daha mesela var Mesela ben idare <gülüyor> ederim. Onlar, e, şimdi bilgi büyüyor ama onların avantajları da var. Baş, mesela bizler yetiştiğimiz kadarını uygulamaya çalışıyoruz şimdi. Ama yeni bilgiler geliyor. Onlarla evet. mevcut olanı harmanlamakta dünyada çok büyük sıkıntı var. Mesela farmakogenetik tedavi. Artık ilaç denenmiyor. Hı hı. Bir genetik test yapılıyor. O kişide o ilaç çalışacak mı çalışmayacak mı zaten kişi, biliniyor. Kişi hmm. ee, evet. e, bunu nasıl uygulamaya adapte edeceğiz? Ya da mikrobiyata denen ...başka bir gezegen öğrendik. Bu durumda... ...bu öğrenci organizasyonları... ...umut verici dedim. ...belki bunların... E, ...bir konfederasyonlu mu... ...bir iletişim ağını falan filan... ...da organize etmek gerekiyor aslında belki de. İşte mesela şu anda onları orkestradaki... ...ayrı enstrümanlar evet. gibi oluşturup sonra... Herkes keman çalmayı öğrensin işte neyse. Ha, herkes kendi enstrümanını... ...iyi çaldıktan sonra... ...sonra da artık... ...neyi çalacağız... Kim yönetecek? Oralara varmamız bir gerekiyor. Bir sor, sorabilir miyim daha somut bu orkestrasyon konusunda? Mesela Haluk'ta ben de bir süredir işte seçimden sonradır belediyeye destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne gönüllü olarak. Stratejik planlama, istatistik ofisinin kurulumu, biz erken çocukluk eğitim birimlerinin kurulumunda... ...böyle bir ihtiyaç olunca öyle bir organizasyon olması gerektiğini hissettiler. Beraber çalışıyoruz şimdi. Yerel yönetimlerin bu konuda bir talebi var mı? Olsa iyi olur mu? Buradan da biraz seslenmiş olalım açıkçası. Yapılan bir şey var mı mesela? Bir örnek vereyim. Yerel yönetimlerin ne yapması gerektiğine dair İsveç'te çalışan, yapay zeka çalışan Türkler var. Halit Koşmaz Beyefendi bunlardan birisi. Kendisi şöyle anlatıyor. İsveç'te işte 281 belediye 21 ya da 128 olabilir. 21 bölge var. İşte sağlık, altyapı, eğitim, belediyelerde sorumluluk. 40 yaş üstünde gönüllü kişilerden bunların ciltlerine bir çip yerleştiriliyor. Terdeki elektrolitler izleniyor. Hı hı. E, 84 bin pentabyte veri akıyormuş. Pentabyte. 100... 100... <gülüyor> yani. 128 ayrı başlık için. Of. Diabet, kanser, alzheimer gibi. Bu akan... Deneme aşamasındayız değil mi? Bu akan veri modelleniyor. Ve e, hastalıklar başlamadan 12-14 yıl önce bu elektrolit değişiklikleri başlıyor. Ee, bu onaylanmış bir çalışma mı yoksa? Yürüyor. Yürüyor. Ve buna göre şehir sularının mineralleri yönetiliyor. Şunu bir daha tekrar eder misiniz? Hastalıklar başlamadan ne oluyor dediniz? 12-14 yıl önce e, terdeki evet. e, işte sodyum, potasyum, <gülüyor> klor, <gülüyor> <gülüyor> fosfor bu e, elementlerin miktarlarının değişikliğiyle başlıyor. O zaman çok çok erken teşhisten bahsediyoruz evet. biz burada. Evet. Aman Tanrım. Benim dilim tutuldu. Bu evet. park sensörlerinin hassasiyetini düşünün. Hani çarpmadan evet. biraz önce Kalk haber dışarı. verenle çok, sismograf gibi Doğru. onların hassasiyeti gibi düşün. Şu anda kaç kişiyle yürütülüyormuş böyle bir bilginiz var mı? Konuk ederiz kendisini isterseniz. Çok seviniriz. Çok İsveç'e de gidebiliriz biz öğrenmek için. Bu <gülüyor> <gülüyor> da bir fikir. Ben gidelim. <gülüyor> <Ya> hayır. <gülüyor> ben gideyim. Ee, sonuçta o yüzden da, beyin göçü terminolojisi de aslında demode. Bunu bir hmm. daha toparlayalım gerçekten. Çünkü daha konuşacak çok şey vardı. Ee, aynı sürecin tedavide de e, nasıl kullanıldığını konuşabilirdik. Belki başka zamanlarda. Karar destek sistemleri hocam. Hadi konuşalım. Karar destek sistemleri kronik süreçleri e, şöyle... Kronik Neyi kastediyoruz karar destek derken? Ee, i̇şte o konuda yetişmiş hekimin hastayı ne sıklıkta çağırdığı, o çağırdığı vizitlerde neler istediği onları hangi sıklıkta ezik, onları oluyor? takip sürecinin, onların Hı -hı. sonuçlarına göre e, nasıl davrandığı bunlar işte karar sistemi ağaçlarını oluşturuyor aslında Hı -hı. Ee, ve kronik hastalıklar çok boyutlu, ilişkisel sürekli maluliyet yaratıcı ve biraz önce bildirdiğiniz gibi kişisel. Tabii. Ancak mevcut sağlık sistemlerinin yaklaşımı tek boyutlu, segmenter, epizodik, hastalığa oryante ve kurumsal. Bu iki deste birbiriyle karışmıyor. Bu Türkiye Bizim, için geçerli değil bu, sadece. Bu dünyanın problemi şöyle. Türkiye iyi sistemlerden birine sahip. Ama kronik hastalıkları yönetemiyoruz. Uh -huh. Ve bizim büyük verinin içinden uzun veriyi damıtıyor olmak için bir noktadan başlamamız lazım. Belediyeler çok ha, önemli. Evet. Çünkü belediyelerin sağlık hizmeti verdikleri modeller... Ee, ...sosyal devlet yaklaşımını içeriyor... Tabii. ...hastalar ücret ödemiyor... Hı hı. ...doktorlar hak edişle ya da performansla çalışmıyor... Hı hı. ...o yüzden... ...oralarda multidisipliner yaklaşımı... ...başlatacak projeler lazım... Doğru. ...ve bunları data analitiğiyle ...inceleyip... Hı hı. ...buradan e, veri bilimini oluşturup... ...veri bilimi de hepimizi meslektaş... ...kılıyor aslında... Doğru. Doğru. ...artık o duvarlar... ...yıkılıyor... ...öğrenci hoca duvarı da yıkılıyor... Ee, sağ beyin sol beyin kopukluğu gideriliyor Hı -hı. yakında belki sayısal sözel diye ayırmayı da bırakırız inşallah Bunu insanları ya, kategorize evet. uzun, uzun. konuşalım müziği ve ya. resimi de ayrı böyle olmasa da olur tadından çıkarıp belki daha ortaya merkeze Bunu, alırız evet biz... Bunu Hanım size sayın hocam ee, eğitimle evet. ilgili kısmını Yeni Hoca Hoca'yı yaklaşık 10 kez daha çağıracağım programı <gülüyor> <gülüyor> Ekibe dahil edelim biz <gülüyor> Ee, burada tedavi sürecinde de... ...bu takip sürecinde de... ...karar e, destek sistemleriyle... ...yönetildiği zaman... E, ...destek sistemleri de yine yapay zekanın bize... Evet, e, ...navigasyon... E, ...bir çeşit navigasyon... Bir yedir, çeşit e. navigasyon. ...doktorun... E, ...yükünü azaltacak... ...angaryaların içinde boğulmasından... ...zihni fonksiyonlarının... ...açık kalmasını ve verimliliğini... E, ...destekleyecek... ...ortaya çıkaracak... Bu değerli insan kaynağını daha verimli şekilde yeniden konumlandıracak. Şimdi bu iş zekası denen terminoloji var. Endüstri mühendislerinin, işletme mühendislerinin sağlığı değerlendirmek için getirdiği parametreler değerleri ölçemiyor. Evet. Değerleri ölçülemediğinde de yokmuş gibi olunca da olmuyor. O yüzden yapay zekanın desteğiyle sağlık zekası tanımlayacağız. O bir da manşet. ayrı bir biznes evet, olmuş. Bir manşet daha şeyler. vererek programı kapadı hocam. Çok, evet. çok e, kısa bir çok kısa bir özetle geçelim. E, çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Ben teşekkür ederim. E, Her zaman çok de, keyifli, sürsün bu. Bizimle beraberdi. Eee <gülüyor> Tanıda, göz hastalıklarındaki tanıdaki yapay zeka kullanımından yola çıkıp aslında bunun nasıl organize edilmesi gerektiğine dair fikirler yürüttük. Bundan sonraki programlarımızda biraz daha bunları konuşmaya Tabii, çalışacağız. Evet. Ee, yakın gelecekle ilgili sohbetlerimizi yapmaya çalışacağız. Mutlaka işbirliği gerektiğini e, detay vermeyeceğim. Bu bütün alanlarda olunan e, bir ihtiyaç, ihtiyaç, bir gereklilik. E, sadece tanıda değil tedavi sürecinde de yine teknolojinin yardımı gerekti ama tekrar e, aynı şeyi söyleyelim. Bütün organizasyonu e, hep beraber uzman bütün uzmanlık alanlarıyla beraber organize edilmesini sadece tıp uzmanlığı değil söyledik ya işte öğrencisi de halkı da diğer kuruluşlarla beraber yapılması gerektiğini ve çok önemli bir şey de ekledik. Bir kamu düzenlemesi evet. bu tür olaylar oluşabilmesi için bir kamu düzenlemesi gerekliliğini tekrar ifade ettik. Hafta sonu Bilimler Köyünün tanıtım toplantısına katıldım. Orada iyi bilim terminolojisini öğrendim. Hı hı. Ee, bir işi iyi yapmak, tam bir de iyi işler yapma kısmını da geçersek ya. halkayı tamamlamış olduk. Bilimler Köyü zaman. sohbetinde e, bir sonraki hafta programımıza yaparız. Masada Selahattin Çolak bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. E, biz Destek, destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda yine e, bu tür konularda buluşmak üzere. Hoşçakalın Hoşça diyoruz. Hoşçakalın, iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Açık Radyo Program Destekçisi olun